Cenab-ı bir idareciye, ister bir devlet başkanı olabilir, isterse bir yerde vali olabilir, isterse kaymakam olabilir. Böyle bir idareciye iki tane vezir lütfediyor. İmam tabiri umumidir. Yani bir camideki imamdan devletin başındaki öncüye, rehbere kadar. Zaten önder demektir o. Eğimme deyince de öncüler demek. Firavun zümresinin cemaatinin de öncüleri olabilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ifade edildiği gibi bu ön öncülerin arkasında onlar da cehenneme gidecekler. Öbürleri de kendi öncülerin arkasında, rehberlerin arkasında inşallah cennete gidecekler diyor. Bu açıdan imam sözü çok geniş anlamda bir şeydir. Cami imamında hatta 3 kişiden bir tanesi imam olma esprisine bağlayacak olursanız Üç kişinin imamından alın da kocaman bir devleti, belki devletler muvazenesinde büyük bir devleti idare eden, halife türü bir şey, cumhurbaşkanı türü bir şey, çok geniş imkanları, selahiyetleri olan bir devlet başkanı gibi ona kadar geniş kapsamlı bir kelimedir imam kelimesi. İdareci diyebilirsiniz onu. Cenab-ı Hak böyle bir idareciye, Merhamet etmesini bazen Buna iki tane vezirle ile gösteriyor Lütfediyor Eğriye düşmek istediğinde onu eğrilikten al koyuyor Ve aynı zamanda sürekli Onu hayırlara yönlendiriyor Denebilir ki Bu vezirlerden bir tanesi Adeta duanın fonksiyonunu Yükleniyor O insandaki meyelanı hayrı kuvvetlendiriyor Güçlendiriyor Onun sayesinde o insan yanılmıyor bu meselenin bir yanı şudur yani insan neayet kafasına gelen kafasında tasarladığı, planladığı şeylere göre hareket eder. İsabet ederse isabetli davranışları olur. İsabet mevzunda o insan ona destek oluyor. Bir zahiri böyle bir yönü var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle veziri ihtiyacı yoktur o. Müeyyed min indillah bir insandır. Allah Celle Celaluhu ona büyük küçük hiçbir yanlışı kasti olarak yapmasına fırsat vermemiştir. Bilemediği tabirini onun hakkında kullanmadan hicap duyduğumdan dolayı biraz zorlanıyorum bu türlü şeylerde. Henüz Cenab-ı Hak tarafından bildirilmedik meselelerde şayet kendi iştahatıyla bir şey yapacaksa orada Allah yanılmasına meydan vermeden hemen onu doğruya hidayet buyuruyor, rüşt diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Azam derecede hadi isminin tecellisine mazharı tam, masarı etem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hadi isminin ismi azam olma mertebesinde diyelim. Çünkü her ismin bir azam olma mertebesi vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla onun yanılması, yanlış bir şey yapması söz konusu değildir. Misyonu de buna müsait değildir. Çünkü arkasındakiler onu taklit ediyorlar o bir yerde bir yanlış yaparsa o yanlış ümmeti tarafından her zaman işlenir durur. Bu açıdan. Efendimizin öyle bir vezire ihtiyacı yok. Fakat o Ebu Bekir Ömer benim vezirimdir diyor. Ve bazen de arkadan gelenlere ders olması, ibret olması açısından bazı meseleler onlarla meşveret ediyor. Ailevi meselelerini bile meşveret ediyor. Ben o seviyeye geldiğimiz kanaatinde değilim. Mesela eşiyle alakalı bir şey oluyor. Hazreti Ebu Bekir kayınpederi ondan istişare ediyor. Hz. Ömer de kayınpederi bir yönüyle. Ondan da istişare ediyor. Hz. Ali ile istişare ediyor. Efendim Berire ile istişare ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli. Hepsinden aldığı güzel şeyler de oluyor. Allah Resulü Allah'ın bildirmesiyle bilebilir. Fakat burada başkalarına örnek olsun diye bir şeyi sergiliyor. Peygamber bile olsanız birileriyle istişare etmeniz lazım. İşte Allah Resulü hayat boyu kendisini yanıltmayan o vezirleri istişare ediyor. Onlar aynı zamanda bilir terbiye abidesi. O onlara bir şey sorduğu zaman diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biliyorsunuz hadislerde çok geçen bir tabir bu. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Fakat sen müteala'nı söyle diyor. Şimdi bizim buradan alacağımız anlayacağımız çok şey var. Bildiğiniz gibi o mevzut Buhari, Müslim'in, Nesai'nin kriterlerine göre rivayet edilmez ama fakat hadis kitaplarında var. Hazreti Ömer Efendimiz bayılırım onu, o iştahına bayılırım. Ne diyorsun diyor. Ayşe'ye böyle bir şey dediler. Ya Resulallah diyor. Bir gün namazda önümüzde namaz kıldırırken daha rüka gitmeden ayağındaki terliğini çıkarıverdim. Ve herkes de arkanda çıkardılar terliklerini. Galiba öyle olacak diye namazdan sonra sana soruldu Sen dedin ki Cebrail geldi bana dedi ki ona bir şey bulaşmış dedi Sen onun için çıkardın o namazın kemaline mani olur diye Belki tam mani değildi çünkü tam mani olsaydı zaten namaza dahil olmazdı ama senin namazın sence olması lazım Sence olması için ayakkabını çıkardın ne önemi vardı yani senin bir namazın ve senin bir ayakkabın nayet, senin bir necasetten taharetin ne mi vardı bunun? Şimdi böyle bir meselede Allah seni ikaz eder de pake işine atılan böyle bir pislikte ikaz etmez mi diyor. Şimdi Efendimiz mutlaka daha ailesini biliyordu. Ve validemize güven herkesten daha fazlaydı. Mümkün değil. Ben 14 asır berisinde duymuş onun tavırları ve davranışlarıyla ona öyle bir güven duyuyorum ki her ana değişimde iliklerime kadar bütün benliğimle söylüyorum onu. Allah Resulü'nün sezmemesi mümkün değil. Fakat Allah Resulü vezir kullanıyor. Ve arkadan gelecek bütün imamlara o mevzuda bir örnek sergiliyor. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ayeti ifade edildiği şekilde umumi manada bir örnek insansa لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ Bence o mevzuda da onun bu tavırlarına ve davranışlarına müracaat edilmeli ve örnek alınmalıdır. Şimdi Ömer öyle bir söz yerleştiriyor, Hz. Ebu öyle bir söz yerleştiriyor ki oraya, Allah Resulü ona inanmıştır ama fakat bir yönüyle de onun çevresinin de o meseleyi öyle kabul etmesi gibi bir şeye ihtiyacı vardır. Ben bir meseleye inanmışımdır elli türlü hasımların tersini söyleseler onu, ben ona öyle inanmışımdır. Fakat insanın gönlü arzu eder ki kendi cephesinden, kendisi gibi düşünenlerden iki tanesi gelsin desin ki bu meselede sen isabetlisin, haklısın, hiç diri etme, hiç merakada girme, bu doğru filan desin. İşte öyle bir ihtiyaç vardır yani onda. Bir meselenin bu yanı var. İkinci yanı da şudur, Allah Celle Celaluhu bir insana davranışlarında, tavırlarında, kararlarında isabetli olmayı lütfetme meselesini onun iki tane sadık herhangi bir çıkar, menfaat mülazası olmayan, vezire bağlamışsa şayet o lutfu ilahisiz başka bir yolla celbedemezsiniz. Cenab-ı Hak demiştir ki, sen Ebu Bekir Ömer'i yanına alır, her meseleni onlara sorarsan ben seni hiç yanıltmam. İşte ona bağlamış da bence onu başka yolda temin edemezsiniz. Şimdi bir insanda bunu yapamamışsa onu yanlışlardan alıkoyacak. Ve sürekli doğru yolu gösterecek. Yanlışlardan alıkoyma yönüyle o meylanı şer'in kökünü kesecek onda. Katiyen kötü şeylere meyletme fırsatı vermeyecek. Bir estağfurullah vazifesi görecek. Öbür taraftan meylanı hayrı şahlandıracak. O da bir dua tesiri ona lütfedecekse Allah Celle Celaluhu bence bu ihmale tahammülü olmayan bir şeydir. Bunun bir şartı vardır. Bu da o insanlar o imamın yanında dururken dünyevi hatta uhrevi herhangi bir çıkar mülhazasına bağlı durmamaları lazımdır. Oradan rant elde etmemeleri lazımdır. Samimi bulunmaları lazımdır. Bu açıdan da akıllı imam yapması gerekli olan şey benim yanımda hiçbir şey elde etmeden hasbi Fedakarca durabiliyor musunuz? Geçiminizi başka yerden tedarik edin. Fakat benim yanımda dururken Ömer gibi durun. Ebu Bekir gibi durun. Osman gibi durun. Ali gibi durun. Yoksa benim sırtımdan kendinize çarı çıkaracak gibi menfaatinize bağlı durmayın. Menfaata bağlı duran kimseler doğru konuşmazlar. Onun anlayışına göre müdaratta bulunurlar. Mümaşatta bulunurlar. ''İsabet buyurdunuz Efendimiz'' derler ve bu türlü katledici sözler söylerler. Elden geldiğince danışmanlar, yüksek meşveret kurulları, danışman kurulları, bunlar herhangi bir çıkara bağlı organizasyonlar olmaması lazımdır. O vezirler de çıkara, menfaata bağlı olmamaları lazımdır. Şimdi en baştakinde bu böyle olduğu gibi aşağıya doğru indikçe keşke bir valinin de öyle bu kriterlere bağlı danışmanları olsa. Bir kaymakamın da böyle danışmanları olsa tabi statü mevzuat buna müsait değildir. O ayrı bir mesele. Bir hakimin de böyle danışmanları olsa bir yönüyle bu samimi hasbi bu mevzuda kararlarını ishal eden insanlar maşeri vicdanın tercümanı insanlar demektir. Daha objektif karar verirler. Baştakiyle onlar arasında çıkar ilişkiler yoktur. Dolayısıyla da ne kaybederim ki ben? Bir kere temelde içinde beş kuruşum yok benim. Kaybedecek beş kuruşum da yok. Evet, şimdi bu kriterler içinde herkesin bence yardımcısı olmalı. Fakat yine de iş büyüdükçe böyle, açılmalar oldukça, tabii hizmetler oluyor. Diyelim bir okul gibi bir şey düşünseniz, okul. Okulun kendine göre geliri oluyor, kendine göre lideri oluyor bir yerde insan bazı yerlerin başında bulunmayı arzu edebilir. Yani musun biraz gerisinde, yalağın ötesinde böyle, şöyle böyle, suyun ulaştığı son bir noktada da bulunabilir. Ama doğrudan doğruya kurnanın başında da olabilir. Yani hortumu takacağı bir yerde de olabilir. İnsan zaafı vardır. Öyle bir yerde durmayı tercih edebilir. İnsan zaafı yani. O zaafları da hesaba katmamız lazım bizim. İşte bu türlü durumlarda yine dua istifar mülazasına bağlayabilirsiniz hakikaten o insandaki şer meyelanlarının kökünü kesmesi o mevzuda vazgeçirmesi onu fenalıktan koyması çok önemlidir ve iyi şeylere sevk etmesi, hep maliye teşvik etmesi, aman ulvi şeyler varken böyle hasis şeylere tenezzül etmeyin ebedi ve kalıcı şeyler varken böyle gelip geçici şeylere tenezzül etmeyin Deyecek insana ihtiyaç vardır benim de ihtiyacım vardır buna sizin de ihtiyacınız vardır onun da ihtiyacı vardır herkesin ihtiyacı vardır bir işin başında olabiliriz bir müessesenin bir okulun bir kültür lokalinin bir üniversitenin başında olabiliriz bir müessesenin başında olabiliriz bunlar başta çok halisane mülazalara binaen çok halisane teessüs etmiştir ve başta herhangi bir kimse bir çıkar mülazasına bağlı olmadan halisane hizmet etmiştir. Ben şu anda halisane hizmet edilmiyor demek istemiyorum. Fakat değişik meslelerin başında bulunanlar, acaba biz meseleyi kuruluşta hedef alınan o halisane mülazalara bağlı götürüyor muyuz, götürmüyor muyuz? Mülaza dairesini açık tutmaları lazım. Ya bizim şu andaki başarılarımız baştaki hulusun anil merkez dışarıya vuruşunun bir tezahürü ise demek ki biz beyhude havanda su dövüyoruz. Yani bir dönemde belli bir sahibi zamanın, bir sahibi devranın meydana getirdiği hareket katlana katlana hala denizlerin ortasında beliren dalgalar gibi böyle dışarıya vuruyorsa ve biz işimizi işte o dalgaların sürüklemesiyle yapıyorsak bu bize ait bir şey değil demektir. Dolayısıyla kendimizle yüzleşmemiz, kendimizi sorgulamamız lazım. Bir dönemde hizmet etmişler, gitmişler. Bugün belki adları bile unutulmuş. Fakat biz meselenin şöhret ifade ettiği bir dönemde geliyoruz. Gülül gürül olduğu bir dönemde geliyoruz. Değişik yanlarıyla şova açık olduğu bir dönemde geliyoruz. Millet, bütün himmet dağcıklarını size açtığı bir dönemde geliyoruz. Böyle bir dönemde Hulus'u koruma çok zordur. İstiğna çok zordur. Öyleyse bizim her bir yerlerimizin hasbi, beklentisiz, bizden hiçbir beklentisi olmayan, birini o mevzudan nemalandırdığımız zaman bence size tavsiye, uzaklaştırın onu. Bu iyi bir müşavir değildir. Danışmanınız hasbi olsun. Ara sıra kapısına gidin, danışın meseleleri, dizinin dibine oturun, ne buyuruyorsunuz deyin bu mevruda? Sizden bir çıkarı olmayan bir insana sorun. İşiniz aheng içinde gider. Allah'ın teyidini yanınıza alırsınız. Ve aynı zamanda toplumun da güven ve itimadını alırsınız. Bu hemen akseder topluma. Ve siz öyle hareket ederseniz tarihe kirli bir nut halinde düşmezsiniz. Bir diğer taraftan da her zaman Allah'ın teyidini arkanıza alırsınız. Güçlü olursunuz. Ve halk da size güvenir, itimat eder. Ben halkın güven ve itimadını geçmişte o güven ve itimada medar olabilecek bazı arkadaşların davranışlarına da bağlıyorum. Hala halk güveniyor. Hiçbir şeyin olmadığına inanıyor. Fakat biz o güveni yıkmayalım, arkadan gelenleri güvensizlik bunalımına gitmeyelim. Biz bugün o güveni yıkarsak arkadan gelenler o güveni bulamazlar. O güçte hizmet edemezler. İşte öyle veziri ihtiyaç var, tanışmana ihtiyaç var. Bir devlet başkanı için ne ölçüde bir mana ifade ediyorsa bizim için de aynı ölçüde olmana ifade ediyor demektir. Hiç hafife almayın. Bir nizamül mülk kim bilir kaç defa Melihşah Cennet Mekan Ali Rahmet ve Lufran Hazretleri, Kılıcarsan, Cennet Mekan Ali Rahmet ve Hazretleri bunlar bir şeye karar verdiklerinde Hayır yapma hükümdarım sultan böyle değil. Aksine onlara vasiyetnameler yazmışlar. Meşhurdur bu. Bir İz İbn -i Abdüsselam 20 defa belki Seladin'e yubi frenlemiştir. Nureddin'i bilmem kim kaç defa frenlemiştir. Zembilli gibi kimseler, Yavuz Selim gibi çok hakperest. Çevresinde çok defa adeta şiddet rüzgarları esiren bir insanı kaç defa frenlemiştir? O Akçemseddinler, Fatih Cennet mekanı kaç defa filanlemiştir? Hacı Bayram ikinci muradı kaç defa filanlemiştir? Kocaman bir tarihin mühlasasını <gülüyor> burada size anlatacak durumda değilim. Fakat bir gerçektir bu yani. Çok büyük insanlar yetişmiş devlet-i içinde. O hükümdarları esas büyük yapan da dehalarının yanında bence dehadansa iki akıl ve akıldan daha hayırlıdır. Üç akıl evleviyet hayırlıdır. On akıl daha hayırlıdır, tecrübe ondan da hayırlıdır deyip başkalarının o mevzudaki mütealalarına, tecrübelerine, kanaatlerine müracaat eden insanlar. İstanbul'un fethinin temelinde bunu görürsünüz. Belgrad'a yürüyüşün temelinde bunu görürsünüz. Viyana'ya gidişin ve olmayacaksa geriye dönüşün temelinde de onu görürsünüz. O koskocaman kanuni Fransa'ya halaykim dediği zaman Bilmem Hindistan'a benim eyaletim dediği dönemde yanındaki bir vezirini mutlaka dinler ya. Bu açıdan hep başarılı olmuşlardır. Başarının sırrı oradadır. Biraz evvel bahsettiğim gibi yani bir taraftan işte çoğu aklın esas işlettirilmesi. Herkes kendine göre bir şey görür. O bir şeyleri siz bir araya getirdiğinizde kocaman bir şey olur o. O kocaman bir şey kullanıyorsunuz. Bir diğer taraftan da bilemediğimiz takdiri bir sırdır. Tercihi bir sırdır bu, bile Allah'ın. Siz böyle birileriyle istişare ettiğiniz zaman da iki sıradan Allah sizi teyit ediyordur. İşlerinizi rast getiriyordur. Dolayısıyla böyle bu türlü avantajlar vakarda edinmemeli. Görmezlikten gelinmemeli.